Başıboş yolculuktan notlar Seslendiren Aynur Baturşah Birinci not Bütün sanatlar gibi edebiyat da hayatın yetmediğinin itirafıdır. Fernando Pessoa, Edebiyat ve Estetik üzerine sayfalar İkinci not Her sanat edebiyatın bir biçimidir. Çünkü her sanat bir şey söyler. Söylemek iki türlü olur. Konuşmak ve susmak. Edebiyat olmayan sanatlar ifadeci bir sessizliğin yansımalarıdır. Alvarado Campos Küçük mutluluğa bir başka not. Üçüncü not Hayatta tek gerçek duyumdur. Sanatta tek gerçek duyumun bilincidir. Bir İngiliz yayıncıya mektup. 1916 Dördüncü not Kısaca sanat duyumlara dair bilincimizin uyumlu ifadesidir. Başka deyişle duyumlarımız başkaları için duyum haline alacak bir nesne yaratacak şekilde ifade edilmelidir. Sanatın ilkeleri şunlardır. 1- Her duyum tümüyle ifade edilmelidir. 2- Duyum çağrışım yaratabilecek şekilde ifade edilmelidir. 3- Böylelikle yaratılan bütün örgütlü bir varlığa, Mümkün olduğunca benzemelidir. Ancak bu koşulda yaşayabilir. Bir İngiliz yayıncıya mektup, 1916. Beşinci not. Kendimi tüm gücümle ve ruhumla adadığımı hissettiğim misyona olan borcum, onu mutlak bir kusursuzlukla gerçekleştirmek ve eksiksiz bir ciddiyetle yazıya dökmektir. Armando Cortes Rodrigo Se mektup, 1915. Altıncı not Belki de benim yeryüzünde hiçbir misyonum yoktu. Alvaro de Campos Valtvitman'a selam. Yedinci not Ne emelim ne arzum var. Şair olmak hiç değil emelim. Yalnızlık tarzım benim şairlik. Alberto Cairo Sürülerin çobanı. Sekizinci not Şair elinden gelenin Ötesine uzanan kişidir daima. Bir şaire mektup. 1915 9. Not Üstün şair gerçekten hissettiğini söyler. Vasat şair hissetmeye karar verdiği şeyi, alt düzey şair ise hissetmesi gerektiğine inandığı şeyi söyler. Alvaro de Campos, küçük mutluluğa not. 10. Not Geçip gitmesi için kelimelere ihtiyaç duyulan bir duyguyu ifade etmeden geçip gitmeye bırakmak kimi zaman büyük bir estetik haz verir. Hiçbir şairin ihtiyaç duyduğu diye dize yazmaya hakkı yoktur. Rolando de Carvalho'ya Mektup 1914 11. Not kafiyeyi hiç dert etmem yan yana iki ağaç pek ender aynı olur Alberto Cairo sürülerin çobanı 12. not sanat formu olarak düz yazıyı dizeye tercih ederim Bernardo Soares Huzursuzluğun kitabı 13. Not: Kimi şiirlerin bir şahsiyet, canlı bir varlık olduğunu, bedensel mevcudiyeti ve tensel varoluşuyla hayal gücümüzün yansıttığı başka bir dünyaya mensup olduğunu ileri sürdüğüm vakidir. Bir İngiliz yayıncıya mektup. 1916. 14. Not. İçimde bir devlet, bir politika, partiler ve devrimler yaratmalıyım. Bunların hepsi olmalıyım. Bu ben halkın gerçek panteizmi içinde tanrı olmalı. Bedenlerinin, ruhlarının çiğnedikleri toprağın ve işledikleri fiillerin özü ve eylemi olmalıyım. Her şey olmalı. Onlar ve onlar olmayanlar olmalıyım. Zavallı ben işte Yine Gerçekleştiremeyeceğim Bir Düş Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 15. Not Bu Dünyaya Benzeyen Ama Başka Sakinlerin Mesken Tuttuğu Bir Dünyayı Kendi Etrafımda Yaratma Yönündeki Eğilimim Hayalimden Asla Eksik Olmadı Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 16. Not Aslında başıma gelen şey başkalarını kendi düşüm yapıyor olmamdır. Onların kanaatlerine boyun eğerek benim hiç kanaatim olmadığına göre neden onlarınkini ya da başka herhangi birinkini benimseyeyim ki? Onlara sahip olurum. Onlar benim zevkime boyun eğerler ve kişilikleri düşlerime benzer bir şey olur. Bernardo Soares Huzursuzluğun kitabı. 17. not. Başkalarının ruhuna çöreklenme alışkanlığım bana birazcık dikkat ettiklerinde onların beni gördüğü ya da göreceği gibi kendimi görmeye yöneltir mi beni? Evet. Bernardo Soares, Huzursuzluğum kitabı. 18. not. Madde her gün kötü davranıyor bana. Duyarlılığım midemi tutuşturuyor. Marazi hayal gücümün yarattığı ve gerçek kişiler üzerinde sabitlediği düşman hortlaklar arasında yürüyorum. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 19. Not Her duyguya bir kişilik, her ruh haline bir ruh vermeli. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 20. Not ne güç iştir kendi olup sadece görünürü görmek? Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 21. Not Evet, örneğin bir erkekle bir kadının nehir kıyısında yaptıkları gezintinin aynı anda ve ayrı kafa karışıklığına yol açmadan hem erkeği hem kadını olduğunu hayal etmeli. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 22. Not Ruhum gizli bir orkestra benim. Hangi enstrümanlara dokunduğumu, hangilerinin benim içimde gıcırdadığını bilmiyorum. Bir sonfeno olarak tanıyorum kendimi ancak. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 23. Not Çoğul ol, tıpkı evren gibi. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 24. Not Örneğin dün birkaç sayfa istatistik içimi açtı. İyi düşünülürse evrenin gizemi de burada aslında. Öyle görünmese bile. Mario Bayrooya, Mektup 1914 25. Not Geçip gidiyorum ve kalıyorum. Evren gibi. Alberto Cairo Sürülerin Çobanı Yirmi altıncı not Ne zaman bitecek bu içsel gece, evren? Ya ben, ruhum, ne zaman göreceğim günümü? Ne zaman uyanacağım uyanık olmaktan? Alvaro de Campos İkindi ilahisi 27 not Hayatı uyuyoruz biz, yazgının ezeli çocukları Bernardo Soares. Huzursuzluğun Kitabı 28. Not Yıldızlara yürekten bağlı köleler, Fethettik dünyayı yataktan çıkmadan, Uyandığımızda donuk dünya, Ayağa kalktığımızda yabancı, Sokağa çıktığımızda bütün yeryüzü, Güneş sistemi, samanyolu ve sonsuzluk. Alvaro de Campos Tütüncü Dükkanı 29. Not Dünya, biz onu düşünelim diye değil, düşünmek, gözü bozuk olmaktır. Biz ona bakalım ve onunla uyum içinde olalım diye yaratılmıştır. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 30. Not Pencereden bakıp hülyalara dalan bir kadının elinde evirip çevirdiği bir ip ya da kurdele gibi parmaklarımızın etrafına saralım dünyayı. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 31. Not Ey zamanın göze görünür muamması, biz olan bu canlı hiç. Alvaro de Campos, Atsız Şiir 32. Not Mart'ın sonuna doğru eğer yanılmıyorsam medyum oldum, otomatik yazıya giriştim. Anika teyzesine mektup 1916 33. Not Bizim dünyamızdan yüksek dünyaların varlığına inanıyorum. Bir de farklı tinsellik yüzeylerinde var olarak bu dünyalarda yaşayanların muhtemelen bizim dünyayı yaratmış olan yüce varlığa dek kendilerini geliştirenlerin varlığına. Adolfo Casais Monteraya Mektup 1935 34. Not benim yazgım varlığını bile bilmediğiniz başka bir yasadan kaynaklanıyor. Yazgım ne rıza gösteren ne de bağışlayan ustalara giderek daha fazla tabi oluyor. Sizin bunu anlamanız gerekmiyor. Nişanlısı Ophelia'ya ayrılık mektubu 1920 35. Not Ne olursa olsun kabullüptür. Varsın öyle olsun, unutulmuş bir yemine sadık kalarak yazgının düzenlediği ve tesadüfün ürettiği şeye göre ben kimsem, onun elini bırakıyorum. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 36. Not Deliyim, evet deli. Madem ki büyüklüğü istedim, yazgının bahşetmediği. Fernando Pessoa. Mesaj 37. Not Kimi zaman geceleri gözlerimi kapar ve ele avucu asla sığmasa da çok net, dış dünya kadar net, bir dizi küçük tablonun ni görürüm. Burada tuhaf kişiler, sembolik çizim ve işaretler, rakamlar, rakamları da daha önce gördüm falan vardır. Kimi zaman ise çok ilginç bir izlenimdir bu. Aniden başka bir şeye ait olduğum hissine kapılırım. Anika teyzesine mektup. 1916 38. Not Bütün bunlar yapraklarının dikişi sökülen bir kitapta küçücük harflerle basılıdır. Mario de Saccavna mektup. 1916 39. Not Hayal edemeyeceğiniz bir entelektüel şaşkınlık ve kaygı hali içindeyim. Mario Dosa Cornier-Raya Mektup, 1915 40. not Gölgesinden başka bir şey olmadığımı hissediyorum. Beni ürküten o görünmeyen selüetin. Fernando Pestio, Atsız Şiir 41. not Şu son aylar geçsin, diye geçirdim bu son ayları. Öfke kırıklarının üzerinde bir sıkıntı duvarı. Başka bir şey yok. Armando Cortes Rodriguez'e mektup 1916 42. Not İstikbal diye bir şey yok benim için. Dediğim şu günlerden birindeyim. Bir kaygı duvarıyla çevrili kımıltısız bir şimdiki zaman var sadece. Mario Dösa Cornelio'ya mektup 1916 43. Not Bugünün sonunda da Dünden kalan kalır sadece Yarından kalacak olan Hep aynı ve hep bir Başkası olmanın giderilmeyen Sayısız kaygısı Bernardo Suarez Huzursuzluğun kitabı 44. Not Hükümdar bu yüzden hüküm süremedi. Bu cümle tamamen saçma ama şu an saçma cümlelerin bana ağlama isteği verdiğini hissediyorum. Mario de Cornerea mektup 1916 45. Not Hayat minik darbelerle küçük iğnelemeler ve aralıklarla canımı acıtıyor. Mario de Cornerea mektup 1916. 46. not. Benim ruhum karanlık bir burgaçtır. Boşluğun etrafındaki uçsuz bucaksız baş dönmesi, hiçliğin içindeki bir deliğe doğru bir okyanusun sonsuz emilişidir. Bu suların, daha doğrusu bu girdabın içinde dünyada görüp işitebileceğim imgeler yüzer her zaman. Bernardo Soares. Huzursuzluğun kitabı. 47. Not Ruh direnmesine rağmen sürekli ayartıldığı için yaşar. Her şey bir şeye karşı koyduğu için yaşar. Fernando Pessoa, Şeytanın Saati 48. Not Fiziksel baş dönmesinde dış dünya etrafımızda dönüp durur. Ahlaki baş dönmesinde dönen ise bizim iç dünyamızdır. Bir an için şeyler arasındaki gerçek ilişkilerin bilincini yitirdiğim, anlayamadığım zihinsel boşluğun uçurumuna yuvarlandığım hissine kapıldım. Muazzam bir korkuyla insana çarpan, dehşetli bir duyum bu. Sıklaşan bu olgular yeni bir zihinsel yaşantıya ki... Bu elbette delilik olacaktır. Beni götüren yolun üzerindeki işaret noktaları sanki. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce 49. Not Ruhsal olarak kuşatılmış biriyim. Mario de Sa Cornelio Mektup, 1915 50. Not Psikiyatrik açıdan ben bir histerik, nevrasteniyim. Ama neyse ki benim nöropsikozum oldukça zayıf. Nevrastenik öğe, histerik unsura egemen. Psikiyatr Hector ve Henri Durville Kardeşlere Mektup Fransızca 1919 51. Not Zihinsel rahatsızlıklarımdan biri Tarifi imkansız bir dehşet, delilik korkusudur ki bu korku zaten deliliktir. Bu itkileri tanımlamak imkansızdır. Kimileri canice, diğerleri akıl dışı olan bu itkiler, korkunç bir harekete geçme ihtiyacına müthiş bir kaslanmaya, kaslarımı hissetmeme yol açar. Bu his bugün bana, Sıklığı bakımından olduğu kadar, şiddeti bakımından da hiç olmadığı kadar büyük geliyor. İçimi kemiren budur. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce 52. Not Kişi eğer gerçekten bilge ise, okumayı bilmeden, kimseyle konuşmadan, sadece duyul Duyularını kullanarak bir iskemlenin üzerine oturup bütün dünyayı temaşa etmekten haz alabilir. Yeter ki ruhu asla kederli olmasın. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 53. Not Her şeyi her biçimde hissetmeli. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 54. Not Şeyleri hissetmek amma sıkıcı Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 55. Not Ben bir sürü çobanıyım, sürü benim düşüncelerim, düşüncelerim ise hepsi duyum Alberto Cairo, sürülerin çobanı 56. Not Ah duyular, görüp işitten şu hastalar Ah keşke olmamız gerektiği gibi olsaydık da şu yanılsama ihtiyacı olmasaydı içimizde. Şeyleri açık seçik hissetmemiz yeter bize. Duyuların varlığını bile fark etmeyiz o zaman. Alberto, Cairo, Sürülerin Çobanı 57. Not Kendimi hissedebilmek için çoğaldım. Kendimi hissedebilmek için. Her şeyi hissedebilmeliydim. Taştım sonunda, kendimi saçtım. Alvarado Campos, saatler geçti. 58. Not Doğal ve sakin olmak gerek, mutlulukta da, mutsuzlukta da. Bakar gibi hissetmeli, yürür gibi düşünmeli. Ölümün eşiğindeyken ölenin gün olduğunu hatırlamalı. Alberto Cairo, sürülerin çobanı. 59. Not İfade ettiğimiz şeyi hissetmemizin pek önemi yok. Düşünürken hissetmiş gibi yapmayı bilmemiz yeter. Kostaya Mektup 1925 60. Not Hissettiğimi söylemeye çalışıyorum. Hissettiğimi kendime söylemeden. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 61. Not Irmak İyi kötü akıyor, orijinal baskı yok. Fernando Pessoa, Özgürlük 62. Not Her doğru, duygu, zeka için bir yalandır. Çünkü onu kavrayamaz. Alvaro de Campos, Muhit 63. Not Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz şeyi artık hissetmediğinizde ya da düşünmediğinizde ona bel bağlamayın. Ancak o zaman duyarlılığınızı kendi yararınıza ve herkesin yararına kullanabilirsiniz. Adolfo Cassius Monteroya Mektup 1930 64. Not Görmeyi biliyoruz aslında, düşünmeden görmeyi. Gördüğünde görmeyi, yoksa gördüğünde düşünmek değil. Ne de düşündüğünde görmek. Alberto Cairo, sürülerin çobanı. 65. not. Şeyler değil, şeylere dair uyumumuzdur asıl olan. Bir İngiliz yayıncıya mektup. 1916. 66. not. Her şeyi her tazda hissetmeli, her şeyi her yanıyla yaşamalı, olası bütün biçimlerin aynı şeyi olmalı, aynı zamanda. Alvaro de Campos, Saatler Geçidi 67. Not Ben hissetmeyi bilmiyorum, düşünmeyi bilmiyorum, istemeyi bilmiyorum. Alvaro de Campos, Saatler Geçidi 68. not. Düşünce indirgenemez. Olandan yola çıkılmalıdır. Antonio Mora, Nesir Metinler. 69. not. Beni şekillendiren hayal gücüdür. Yolculuk etmem için elimden hep o tuttu. Ben hep onun sayesinde sevdim, nefret ettim, konuştum, düşündüm. Her gün onun penceresinden bakarım ve böylece her saat sanki benimmiş gibi gelir. Alvaro de Campos saatler geçidi. 70. Not Birkaç yıl boyunca hissetme tarzlarını arayarak yolculuk ettim. Her şeyi görüp hissettiğim şu an uygarlığı ilerletmek ve insan bilincini genişletmek için erişebildiğim her alanda kendi üzerime kapanmak, Elimden geldiğince çalışmaktır görevim. Armando Cortez Rodrigosa Mektup, 1915 71. Not Yaşamak başkası olmaktır. Hissetmek ise eğer dün hissettiğin gibi hissediyorsan bugün mümkün olmaz. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 72. Not Hiçbir dönemin duyarlılığı bir diğerine aktarılamaz. Ancak bu duyarlılığın kavranışı aktarılır. Biz duyguyla kendimiz zekayla başkaları oluruz. Alvaro de Campos Muhit 73. Not Hayatın bilinç dışılığının bilinci zekaya ödenen en eski vergidir. Bernardo Soares. Huzursuzluğun Kitabı 74. Not Hayat beni yormadıkça isterim içimde aksın hayat. Yeter ki ben değişmeyeyim. Ricardo Reis Otlar 75. Not Herkesin içkisi kendine. Var olmak bana yeterince içki sağlıyor. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 76. Not Her şey bizden farklı. Bu nedenle var her şey. Alvaro de Campos Ustam Cairo'nun anısına not 77. Not Lisbon evleriyle farklı renklerde, Lisbon evleriyle farklı renklerde, Lisbon evleriyle farklı renklerde. Farklı olan ola monotanlaşıyor. Tıpkı hissede hissede, sadece düşünüyor olmam gibi. Alvaro de Campos, Atsız Şiir 78. Not Düşünmeyi bilebilmek, hissetmeyi bilebilmek. Alvaro de Campos, Atsız Şiir 79. Not Başım ve evren ağrıyor. Bernardo Soares. Huzursuzluğum kitabı. 80. not. Bir yorgunluğu olamaz mı şeylerin, her şeyin tıpkı bacakların ya da kolun yorulması gibi. Fernando Pessoa. Atsız şiir. 81. not. Yorgunum, açık bu. Çünkü bir an gelir insanın yorgun olması gerekir. Neyin yorgunuyum bilmiyorum. Bunu bilmek bir işime yaramaz. Yorgunluk aynı kaldığına göre Alvaro de Campos Atsız şiir Her şeyin sonunda uyumalı. Neyin sonunda? Her şeyin olmuş gibi göründüğü şeyin sonunda. Alvaro de Campos Atsız şiir 83. not Ben gündüz hiçim, gece kendim. Bernardo Suarez Huzursuzluğun Kitabı 84. Not Şevroletinin direksiyonunda, sintra yolunda, ay ışığında, tıpkı düşte ıssız yolda gibi tek başıma sürüyorum arabayı. Epey yavaş sürüyorum ve biraz da hissediyorum ya da hissedebilmek için biraz çabalıyorum. Başka bir yolda sürdüğümü arabayı, başka bir düşte, başka bir alemde, Lisbon'u terk etmeden sürdüğüm arabayı ya da Sintra'ya gitmek zorunda kalmadan sürdüğümü, ne yapacağım arabayı sürmekten başka durmayacaksam ve süreceksem. Alvaro de Campos atsız şiir. 85. Not Düşünmüyorum, düş görmüyorum. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce. 86. Not Düşlerin en vasat yanı herkesin düş görmesi. Bernardo Soares, Huzursuzluğun kitabı. 87. Not Hayatim pasiflikten ve düşten ibaret. Mahrem sayfalar ve öz yorum İngilizce 88. not Tuhaflığı, uzaklığı düşleyenlerden Muhtemel olanı, yakını, meşru olanı düşleyenler daha fazla kederlendiriyor beni Bernardo Soares. Huzursuzluğun kitabı 89. not Hepimizin iki hayatı var Gerçek olanı çocuklukta düşünü kurduğumuz, yetişkinlikte pus perdesi üzerinde düşlemeye devam ettiğimiz hayat. Sahtesi ise başkalarıyla paylaştığımız pratik yaşam, yararlı yaşam sonunda bir tabutun içinde biteni. Alvaro de Campos Doktilo yazısı Dokuzun, 90. Not Neden beklemeli? Her şey var. Düşlenmeye hazır. Fernando Pesau, bir kafede yazılmış şiir. 91. Not Uyumuyorum, uyumayı ummuyorum. Ölümde bile ummuyorum uyumayı. Alvaro de Campos, uykusuzluk. 92. Not Uyumuyorum, arada bir yerdeyim. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 93. Not Obur ve ateşli bir okur olan ben, okuduğum kitapların hiçbirini hatırlamıyorum. Çünkü okumak kendi düşüncemin, kendi düşlerimin bir yansısıydı. Daha doğrusu düşe teşvik. Mahrem sayfalar ve özüyorum. İngilizce 94. Not Okuma alışkanlığını geride bıraktım. Hiçbir şey okumuyorum. Sadece ara sıra gazete, biraz basit edebiyat ve fırsat çıktığında teknik eserler. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce 95. Not Okumaktan nefret ediyorum. Meçhur sayfalar beni daha baştan sıkıyor. Ancak önceden bildiğim şeyi okuyabiliyorum. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 96. Not Bir şey söylemeyi seviyorum, gevezelik etmeyi daha fazla. Kelimeler benim için dokunulabilen cisimler, görülebilen deniz kızları, cisimleşebilen tenselliklerdir. Belki de bunun nedeni gerçek tenselliğin benim için hiçbir öneminin olmamasıdır. Metresim yok, aşık değilim. Bu da benim ideallerimden biri. Ruhumdaki boşluğu bütünüyle hissediyorum. Düşümün seviyesinde olamam. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı Sevmeyi Sevmek Hoşuma Gider Alvaro De Campos Atsız Şiir 98. Not Bütün randevuların öpücükleri kondu ağzıma. Bütün veda mendilleri kalbimde sallandı. Alvaro, De Campos, Saatlerin Geçidi 99. not Utangacın tekiyim ben, rahatsızlıklarımdan söz etmeyi sevmem, yakın bir dostum olmasıdır idealim, uyanıkken gördüğüm bir düşün bu benim, ama asla olmayacak böyle biri. Mahrem sayfalar ve öz yorum, İngilizce Yüzüncü not Çıplak bir vücudun güzelliğinden sadece giyinik halklar haz alır. Utanç özellikle tenselliğine yarar. Tıpkı enerjinin engele yaraması gibi. Bernardo Suárez, Huzursuzluk Kitabı. 101. Not. Doğrusu söyle aramda çok hatta fazla yakınlık var. Bazı konularda karakterlerimiz tıpatıp aynı. İnsanlığa duyulan ateşli, yoğun dile gelmez bir sevgi ve karşılığında bir miktar bencillik. İşte onun karakterinin temel bir özelliği, aynı zamanda da benimkinin. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce. 102. not. Çoğu insanın kendi hayatını yaşayışındaki aptallıktan daha fazla ''Beni hayran bırakan şey bu aptallıktaki zekadır.'' Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 103. Not Bütün ahlak sistemlerinin dışında köpekler gibi yaşayan insan soyu ne muhteşem. Hiçbir din onun için oluşturulmamış. Hiçbir sanat onun için yaratılmamış. Hiçbir politika onun için öngörülmemiş. Nasıl da seviyorum hepinizi.'' Çünkü siz kendiniz gibisiniz. Alvaro, De Campos, Zafer şarkısı 104. Not İnsanlık pagandır. Asla hiçbir din içine işleme, işleyemedi onun. Sıradan insanın ruhunda, ruhun ölümsüzlüğüne inanma gücü bile yoktur. İnsan ne nerede, neden için uyandığını bilmeden uyanan bir hayvandır. Fernando Pessoa şeytanın saati 105. not Etrafımdaki hiç kimse de benim içimdeki duyarlılığın, özlem ve ihtirasların, derin tinsel varlığımın temelini ve özünü oluşturan her şeyin ritmiyle çarpan bir tutum bulamıyorum hayat karşısında. Armando Cortez Rodriguez'e mektup 1915 106. not Kriz yaşamaktan şikayetçi değilim. Fakat yol arkadaşların fazla arkada bıraktığında insanı tek başına bırakan bu krizdir. Armando Cortes Rodrigo Mektup 1915 107. Not Ah ne herkes olmalı, ne her yerde olmalı. Alvaro de Campos Zafer şarkısı 108. Not Başkasıyla yaşamak benim için bir işkence. Bütün başkaları benim içimde. Onlardan uzaktayken bile onlarla birlikte yaşamak zorundayım. Tek başımayken kalabalıklar sarıyor etrafımı. Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Kendime kaçmaktan başka. Bernardo Suarez, Huzursuzluğun Kitabı 109. Not daha çocukken etrafımda kurmaca bir dünya yaratmaya, etrafıma asla var olmamış dostlar ve tanışlar toplamaya eğilimim vardı. Onlar mı yoktu, yoksa olmayan ben miydim? İyi anlamış değilim. Her konuda olduğu gibi bu konuda da domatik olmalıyım. Adolfo Pazais Monteraya Mektup 1935 110. Not Umarım günün birinde ben öldükten sonra burada yarattığım çocuklardan bazılarına gerçekten rastlama imkanım olur da onları kendi ölümsüzlüklerinin etrafında yakışıklı bulurum. Bir İngiliz yayıncıya mektup. 1916 111. Not Çocukluğumdan asla pişman olmadım doğrusu. Asla bir şeyden pişmanlık duymadım Joa, Casper, Siumesa Mektup 1931 112. Not Ne kendimi hatırlamak ne de tanımak istiyorum Çok kalabalık oluyoruz kim olduğumuzu bulmaya çalıştığımızda Ricardo Reis Lerikler 113. Not Unuttuğumuz bu dünyada gölgeleriyiz kimsek onun. Fernando Pessoa, Atsız Şiir 114. Not Her şey buhar oluyor içimde. Bütün hayatım, anılarım, hayal gücüm ve içerdikleri kişiliğim, her şey buhar oluyor içimde. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 115. Not bir kişilik bulmalı, kişiliğin yetimi içinde. Yazgının bu anlamına da aynı inanç kefil olur. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 116. Not Başkalarının oynadığı oyunları işitemediğim bir köşeye koydular beni. Acı bir alayla elime tutuşturulan oyuncağın kırıldığım hissediyorum ellerimde. Mario Dosa Corneora'ya mektup 1916 117. Not Yaşadığım gibi öleceğim, etrafımda elden düşme eşyalar, Yetimin haşiyeleri arasında ölçüp biçilerek. Bernardo Soares Huzursuzluğun Kitabı 118. Not Bir kitap yayınlanacak, olmam bile hayatımı değiştirecek. Yayınlanmamış olmayacağım. Dolayısıyla bir şey yitireceğim. Annesine mektup. 1914 119. Not Hep aç olan zavallı şeytanlar, yemeğe aç, ünü aç, hayatın tatlılarına aç. Bernardo Suarez Huzursuzluğun Kitabı 120. Not İşe yaramaz dizelerimin müzikal özü, yarattığım bir şey gibi tanıyabilseydim, ah keşke seni. Ve beni karşıdaki tütüncü dükkanı önünde hep bırakmayan. Alvaro de Campos Tütüncü Dükkanı 121. Not Sevgili dostum, Neşe uzaktaki adadadır. Sizin bildiğiniz adada, benim Bildiğimde Ve Hiçbirimizin Bilmediğinde Armando Cortes Rodrigosa Mektup 1914 122. Not Ne Ara Ne inan. Her Şey Gizil Fernando Peso Noel 123. Not Çikolata Ve Küçüğüm Çikolata Ye de ki kendi kendine her metafizik çikolatadır. Hiçbir din bir şekerci dükkanından daha fazlasını öğretemez. De kendi kendine. Alvaro de Campos Tütüncü Dükkanı 124. Not Tanrı daha büyük bir başka tanrının insanıdır. Fernando Pessoa. 125. not. Bir tanrının yokluğu da bir tanrıdır. Fernando Pessoa atsız şiir. 126. not. Bir tanrı doğar, diğer, diğerleri ölür. Hakikat ne gelir, ne gider? Hata değişir. Fernando Pessoa Noel. 127. not. Her başlangıç irade dışıdır. Sadece Tanrı eyler Fernando Peso Mesaj 128. Not Tanrının birliği yok Benim nasıl olsun ki Fernando Peso Atsız şiir 129. Not Tanrıya inanmıyorum Çünkü onu hiç görmedim Eğer ona inanmamı istiyorsa Hiç kuşku yok Benimle konuşmaya gelecektir Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 130. Not Tanrı Sümürür Hepsini Bizzat Dünyanın Halifeliğinden Peygamberlerin Ve Azizleri Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 131. Not Gökyüzünde Her Şey Aptalca Tıpkı Katolik Kilisesi Gibi Alberto, Cairo, sürülerin çobanı. 132. Not Tanrı istiyor, insan düş görüyor, eser yaratıyor. Fernando, Pessoa, Mesaj 133. Not Tanrı'yı düşünmek, Tanrı'ya itaat etmemektir. Çünkü Tanrı kendisini bilmememizi istedi. Bu yüzden kendini göstermedi bize. Alberto, Cairo, Atsız Şiir 134. Not Hiçbir şey okumamalı, hiçbir şey düşünmemeli, uyuyamamalıyım. Bir nehrin yatağında akışı gibi hissetmeliyim, hayatın içimde koşturmasını. Orada dışarıda büyük bir sessizlik, uyuyan bir tanrı gibi. Alberto, Cairo, Sürülerin Çobanı 135. Not Tapınak şövalyelerinin büyük ustası Ceki de Molay'ın şehit edilişini asla unutmamalı ve onun üç katiliyle daima her yerde mücadele etmeli. Cehalet, fanatizm, zorbalık. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 136. Not Bir yarenliğe ya da mezhebe benzeyen bir şeye karşıyım. Amelia Pintoya Mektup, 1913 137. Not Hakikatin belki de gerçekten burada Teofizide olabileceği fikrini kafamdan atamıyorum. Mario de Sacarnia Mektup, 1915 138. Not Teozofi, gizemiyle ve okultist büyüklüğüyle bana dehşet veriyor. Temeldeki insaniyetliği ve havariliğiyle beni tiksindiriyor. Aşkın bir paganlığa sonunda vardığım düşünce tarzına verdiğim at bu. Çok benzediği için beni cezbediyor. Kabul etmediğim Hristiyanlığa çok benzediği için ise beni bezdiriyor. Mario de Sacorniera Mektup 1915 139. not. İşte dünyadaki biricik misyon. Şu, açık seçik var olmak ve bunun düşünmeden yapma, yapmayı bilmek. Alberto Cairo, sürülerin çobanı. 140. 140. not. Bugün ben olma kararı alarak amacım düzeyinde yaşama kararını vererek dolayısıyla kendini tanıtma fikrini ve kölece sosyalliğimi küçümseyerek kendi devamın tamamen hakimiyetine girdim ve misyonumun tanrısal birincine sahip oldum. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 141. Not Gereksiz yere, dolayısıyla haksız bir şekilde demokrasiye bunca hayran kalmama inanmama, halk denen bu var olmayan kendilik yararına, çabada bulunmanın zahmete değeceğine, bunca kafa patlatmama, insanlık kelimesinin sosyolojik bir anlamı olabileceğini, yoksa insan soyunun basitçe biyolojik bir kabulü olmadığını, saflığa düşmeden bunca samimiyetle varsaymış olmama bugün şaşıyor ve bundan utanç duyuyorum. Joe Gasper Simons mektup 1931 142. not Hayır, haklı olmak hariç her şey, insanlıkla ilgilenmek hariç her şey, insanlığa düşmek hariç her şey. Bir duyum eğer nedeni kendi dışındaysa neye yarar? Alvaro de Campos atsız şiir 143. not her şey insanlık için. Hiçbir şey ulusa karşı değil. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 144. Not Selam ey bakanlıkların üstün körü, düzelttiği şeyler. Parlamenterler, politikacılar, bütçe raportörler. Hile katılmış bütçeler. Bir bütçe bir ağaç kadar doğaldır. Bir parlamenter bir kelebek kadar güzel. Alvaro de Campos Zafer şarkısı. 145. not. Politik ya da toplumsal hiçbir şey hissetmiyorum. Yine de bir anlamda çok üstün bir vatanseverlik duygum var. Benim. Vatanım Portekizcedir. Bernardo Soares. Huzursuzluğun kitabı. 146. not. Öyle bir duası vardır ki tinimin bütün başlangıç ve sonlarından nefret ederim. Çünkü bunlar belirgin noktalardır. Geçici olan her şeyin kesin olabileceğini, insanların hepsinin günün birinde mutlu olabileceğini, toplumun kötülüklerine bir çözüm bulunabileceğini hayal etmek bile yetiyor beni delirtmeye. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 147. Not Vatanım için hissettiğim yoğun acı, Portekiz'in durumunu düzeltme yönündeki yoğun arzum bana binlerce planımın esinini veriyor. Ama bunları ancak benim tamamen yoksun olduğum bir niteliği isteme istenci, haiz bir uygulamaya koyabilir. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 148. Not Ey tuzlu deniz, sendeki tuzdur Portekiz'in gözyaşları. Fernando Peso mesaj. 149. not. Mit, hiçtir, her şey olan. Fernando Peso mesaj. 150. not. Mit, yaratıcısı olmaktır arzum. Bir insan eserine izin verilen en yüksek gizem bu. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 151. Not Her şey belirsiz ve sona varıyor. Her şey dağılmış, artık hiçbir şey bütün değil. Ey Portekiz, sadece bir sizsin sen bugün. Vakit geldi. Fernando Pessoa. Mesaj 152. Not Dünya, onu fethetmek için duanındır. Yoksa haklı olsa bile onu fethetmeyi hayal edenin değil. Alvaro de Campos 3. dükkanı. 153. not. Olan oldu, konum gitti elimden. ipin ucunu kaçırdım. Armando Cortez Rodriguez mektup 1914. 154. not. Hayatımda büyük bir değişiklik yapacağım. Adımdaki şapka işaretini yok edeceğim. Armando Cortez Rodriguez mektup 1916 155. not Bir bulmaca meraklısının ilgisiyle yaklaşıyorum hayata. Mahrem sayfalar ve öz yorum. 156. not Çamaşırcımın kızıyla evlenseydim belki mutlu olurdum. Alvaro de Campos Tütüncü Dükkanı 157. not İçecek bir şey verin bana susamadım. Alvaro de Campos sodyum bikarbonat. 158. not. Ayyaş masasına düşüp oturur ve bir baş yazı kalemi alır. Times için berrak sınıflandırılamaz. Bilgitçe dünya üzerinde bir etkisi olacağını umuyordu. Zavallı. Efendi Tanrı onun bile bir etkisi olabildi. Alvaro, De Campos, The Times 159. Not Şaka beni eğlendiremez ya da ancak bir an geçici bir tarzda hayatımı marazi, geçip giden ve kaba, neyse ki karakteristik olmayan bir dönemi boyunca beni cezbedebilir. Armando Cortez Rodrigoso Mektup 1915 160, 160. Not Toprağa damgasını basan hayvanın geçildiğindense iz bırakmadan geçip giden kuşun uçuşu. Alberto Cairo sürülerin çobanı. 161. Not Uçurumdur benim çitim. Ben olmanın ölçüsü yok. Fernando Pessoa Şiir. 162. Not Ben hiçim, asla hiç olmayacağım. Hiç olmayı isteyemem. Bu bir yana, dünyanın bütün düşlerini taşıyorum içimde. Alvaro de Campos, Tütüncü Dükkanı 163. Not Ben bir kaçağım. Doğar doğmaz kendimi hapsettim, kendimi sonra kaçtım. Fernando Pesu, Türküler 164. Not Bugün saçma ve doğru bir şey hissettim aniden. Hiç kimse olduğumun bilincine bir çırpıda vardım. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 165. Not Düşleri ve kanaati ortadan kaldıran şu muhteşem sağlıklılığa Kendiliğinden sahip olmasak bile hiç olmazsa feragatin yapay sağlığına sahip olalım. Alvaro Pintoa'ya mektup, 1914 166. Not Her şeyi hayal edebilirim çünkü ben hiçim. Bernardo Soares. Huzursuzluğun kitabı 167. Not Yaratmak için kendimi yok ettim. Kendi içimi öyle iyi dışlaştırdım ki, ancak dışarıdayken var oluyorum kendi içimde. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 168. Not Kim olduğumu bilmeyen ben, ne olacağımı ne bileyim. Kim olmayı düşünüyorum, öyle çok şey olmayı düşünüyorum. Alvaro de Campos, Tütüncü Dükkanı 169. Not ben kendimde değilim, terk edilmiş bir müzede korunan kendimin bir parçasıyım. Armando Cortez Rodrigoza Mektup 1914 173. Not Bulmak için kendimi çiçeklerde, kuşlarda, tarlalarda, kentlerde, insanların davranışlarında, sözlerinde ve düşüncelerinde, güneş ışığında ve artık yok olmuş dünyaların unutulmuş harabelerinde aramalıyım. Fernando Pessoa, Atsız Şiir 171. Not Belki şöhrette bir ölüm ve gereksizlik tadı vardır, zaferde de çürük kokusu. Annesine mektup, 1914 172. Not Gördüğüm şeyi kusmak isterdim, sadece gördüğüm için kusmak. Ben olmaktan bulanmış ruhun midesi. Alvaro, De Campos, atsos Şiir 173. Not Her şey biz ve biz her şeyiz ama ne işe yarar eğer bu her şey hiçse? Bernardo Zuares Huzursuzluğun Kitabı 174. Not Hiçbir Şey Düşünmemek Yeterince Metafiziktir Alberto Cairo Sürülerin Çobanı 175. Not Hiçbir Şey Düşünmüyorum Ve Bu Esas Şey Ki Hiçbir Şeydir Gece Havası Gibi Hoş Bana Günün Yakıcı yazıyla tezat serinlikte. Alvaro de Campos atsız şiir. 176. not Her şeyi ıskaladım. Hiçbir proje yapmadığımdan bu her şey belki de hiçtir. Alvaro de Campos tütüncü dükkanı. 177. not Her şeyi ertelemekle geçiyor hayatım. Ne zamana? Tekseria Bacosea Mektup 1914 178. Not Ruhum baştan sona tereddüt ve kuşkudan ibaret. Hiçbir olumlu şey yok benim için. Olamaz da. Etrafımdaki her şey sarsılıyor. Ben de birlikte sadece bir belirsizliğim ben. Tutarsız ve değişken benim için her şey. Gizemli ve anlamlı her şey. Meçhulün meçhul sembolü her şey. Mahrem sayfalar ve öz yorum. İngilizce 179. Not Kesin kabul ettiğim çözümlere vardığım akılsal şeyler hariç günde 10 kez fikir değiştiriyorum. Ancak duygulanma olasılığı olmayan şeylere dair oturmuş bir anlayışım var. Psikiyatr Hector ve Henry Durville Kardeşlere Mektup Fransızca 1919 180. Not Bir sera çiçeği gibi yetiştiriyorum eylemden nefreti Bernardo Soares Huzursuzluğun kitabı 181. Not Temel bir edim olan yazmanın gülünç münasebetsizliğine bu ve bu yöndeki her çabanın mutlak Yararsızlığına derinden iknayım. Amelio Pintoa'ya mektup, 1914 182. not Yazamayacağımı belirtmek için yazıyorum size. Armando Cortez Rodrigoza mektup, 1915 183. not Ne zaman bitecek tiyatrosuz bu dram ya da dramsız bu tiyatro? Eve ne zaman döneceğim, nerede, nasıl, ne zaman. Alvaro de Campos, Kinde İlahisi. 184. Not. Ben sayısız piyes oynayan, sayısız aktörüm geçip gittiği canlı sahneyim. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı. 185. Not. Benim tanık olduğum şey bir başka sahnedeki bir gösteridir. Benim tanık olduğum benim tanrım, tanrım, tanık olduğum kim? Kaç taneyim? Ben kimim? Kendimle arama sızan bu mesafe neyin nesi? Bernardo Soares, Huzursuzluğum kitabı. 186. not. Sıklıkla kendimi tanımadığım vakidir. Kendini tanıyanlar da Sık rastlanır bu duruma. Kılık değiştirdikçe tanık olurum kendime. Hayatta olduğumu da böylelikle anlarım. Değişen her şeyin içinde her zaman aynı olana sahibim sadece. Olup biten her şey içinde sadece bir olana. Bernardo Suarez Huzursuzluğum Kitabı 187. Not Ancak kılık değiştirerek var olurum. Bernardo Suarez Huzursuzluğun Kitabı 188. Not Kendi içimde birçok kişilik yarattım, durup dinlenmeden kişilikler yarattım. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 189. Not Şair olarak hissediyorum. Dramatik şair olarak kendimden koparak hissediyorum. Sahneye koyan olarak hissetmiş olduğum şeye yabancı bir ifadeye otomatik olarak çeviriyorum hissettiğim şeyi. Duygunun içinde onu gerçekten hisseden ve böylece benden türeyen, benim hissetmeyi unuttuğum, sadece ben olanın hissetmeyi unuttuğu, başka duygular hisseden, var olmayan birini yaratıyorum. Joe Karpos Timoisa Mektup 1931 190. Not Hayatta olsa bile sanatta ne felsefe vardır ne etik hatta ne de estetik. Sanatta sadece duyumlar ve onlar hakkındaki bilincimiz vardır. Tanrı bizim duyumlarımızdan biridir. Bir İngiliz yayıncıya mektup. 1916 191. Not ne kötülük ettim ben tanrılara. Hakikat onlardaysa kendilerine saklasınlar. Fernando Pessoa, Lisbon Revisited 192. not Tanrı uçsuz bucaksız bir aralıktır ama ne ile ne arasında. Fernando Pesso, Tanrı ötesi 193. not Ağaç ile ağacı görmek arasında düş nerede? Yaşayan ile hayat arasında nehir hangi yana akar? Fernando Pessoa, Tanrı Ötesi 194. not ''Ben kendimle kendim arasındaki bu aralığım.'' Fernando Pessoa, Atsız Şiir 195. not ''Bir şey diğerinin karşısında daima, bir şey bir diğeri kadar gereksiz daima, imkansız gerçek kadar aptalca da daima, dipteki gizem yüzeydeki gizemin uykusu kadar kesin daima.'' Hep bu ya da hep başka şey ya da ne biri ne diğeri. Alvaro de Campos, tütüncü dükkanı. 196. not. Kendimle hem fikir değilmişim gibi görünüyorsam aman dikkat et. Sağa dönmüş olsam da sola dönmüşümdür. Ama her zaman benim iki ayağım üzerinde dikelmiş. Alberto Cairo, sürülerin çobanı. 197. Not Kendimden uzakta, kendi içimde varım ben. Kimsem onun dışındayım. Beni oluşturan gölge ve hareketin özgün ada affedilen imzasız şiir. 198. Not Napolyon'un kahramanlıklarından daha fazla düş gördüm. İsa'dan daha fazla insana bağrımı açtım muhtemelen. Kant gibi nicelerinin yazmadığı felsefeleri düşündüm gizlice. Ben ve hep öyle kalacağım. Çatı katı insanıyım. Yine de evim orası değil. Ben her zaman bunun için doğmamış biri olacağım. Ben her zaman sadece kimi meziyetleri olan biri olacağım. Ben her zaman kapısız bir duvarın dibindeki kapının açılmasını bekleyen biri olacağım. Sonsuzluk Şarkısını söyleyen biri bir kümeste, Köl bir koyunun dibinde Tanrı'nın sesini işiten biri. Alvaro de Campos, Tütüncü Dükkanı 199. Not Konuşmak, başkalarına fazla saygı duymak demektir. Balıklar da Oscar Wilde de ağızlarından ölürler. Bernardo Soares, Husursuzluğun Kitabı 203. Not Hayat kısa, can engin, sahip olmak gecikmektir. Fernando Pessoa Mesaj 201. Not Mali istikrar diye adlandırdığım bu mütevazi durum için askeri bir miktarda karar kıldım. Yaklaşık 60 dolar, 40'ı zorunluluklar için, 20'si gereksiz şeylere. Mahrem, sayfalar ve öz yorum, İngilizce 202. Not Bana 20.000 reis borç verebilir misiniz? Size ne zaman geri verebilirim bilmiyorum. Ama sizden bunu istiyorsam azizim kesinlikle kaynaklarımı tükettiğim içindir. Armando Cortes Rodrigosa Mektup 1914 203. Not Bildiğim ya da saptadığım kadarıyla beni yıkabilecek olan şey bir parasızlıktır o an için bir de fırtınalı hava sürdüğü müddetçe. Joe Kasper Simonsa mektup 1931 204. not Koca koca sıkıntılar biriktirdiğinde nasıl da keyfiniz kaçar bilirsiniz. Çoğu zaman kocaman bir sıkıntı, tek bir sıkıntı bizi dağıtmakta ve kendimizin sürdüğünü kılmakta. 7-8 küçük sıkıntı kadar mahir olmayabilir. Mario Dosa Cornuera mektup 1916 205. Not Aslan avcısı üçüncü aslanını avladıktan sonra artık macera yaşamaz. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı. 256. Not Asla sürülere çobanlık etmedim ben ama sanki göz kulak olmuş gibiyim onlara. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı. 207. Not Yapaylık Doğallığa yaklaşmanın yoludur. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 208. Not Yapaylık doğallıktan yararlanma tarzıdır. Asla kısıtlanmamış kimse özgürlüğü hissedemez. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 209. Not ne gerek var piyanoya, kulağımız var ya ve seviyoruz doğayı. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 210. Not Bir çiçeği düşünmek, onu görmek ve solumaktır. Bir meyveyi yemek, anlamını tatmaktır. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 211. Not Dizelerimin düz yazısını yazıyorum ben. Budur beni mutlu kılan. Çünkü biliyorum doğayı dışarıdan anladığımı, içinden anlamadığımı. Çünkü doğanın içi yoktur. Olsa doğa olmazdı. Alberto Cairo Sürülerin Çobanı 212. Not Köyümün nehri hiçbir şey düşündürmüyor. Kim ki onun yakınında, yakınında sadece onun. Alberto Kayıro, sürülerin Çobanı 213. Not Aniden sordum Ustam Cairo'ya, kendinizden memnun musunuz? Ve cevap verdi bana, hayır memnunum. Toprağın sesiydi bu, herkesin ve hiç kimsenin sesi. Alvaro de Campos, Ustam Cairo'nun anısına not. 214. Not Şeylerin gizemi mi? Ne bilirim ben, birileri gizemi düşünür, tek gizem bu. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 215. Not Şeylerin tek içkin anlamı, içkin anlamlarının hiç olmadığıdır. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 216. Not Dua, bütünsüz parçalardan ibaret. İşte belki de sözü edilen bu meşhur gizem bu. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 217. Not Hiçbir şeyi sonsuz tahayyül etmen ben. Herhangi bir şeyi sonsuzmuş gibi tahayyül etmemi nasıl istersiniz? Dinleyin, dedim ona. Bir uzay varsayın. Bu uzayın ötesinde yine uzay vardır. Onun daha uzağında yine vardır. Ve sonra yine ve yine ve yine. Bitmez bu. Neden? diye sordu ustam Cairo. Şaşkın kala kaldım. Bunun bittiğini varsayarsanız diye bağırdım. Ne olur sonra? Eğer biterse sonra bir şey yoktur cevabını verdi bana. Ustam Cairo bütünüyle samimi olan tek şairi dünyanın. Alvaro de Campos, Ustam Kayıron Anısına Not. 218. Not. Asla varılamayacak yere her zaman dost doğru gidildiği için mi, yoksa varışı olmayan yere doğru dönüp durulduğu için mi, hiçbir şeyin sonunun olmadığını kimse bilmez. Fernando Pessoa, Tanrılar Konsili. 219. Not. Şaşırtmak için yazılmış yazılar samimiyetsizdir. Bir de dikkat edin, bu önemli, hiçbir temel metafizik fikre dayanmayan yazılar, yani hayatın gizemi ve ciddiyeti mefhumunun, bir esinti gibi bile olsa içinden geçmediği yazılar. Armando Cortes, Rodrigo so Mektup, 1915 220. Not Güzellik var olmayana verilen attır. Onlardan aldığım zevk karşılığında bu adı veririm şeylere. Bir anlamı yoktur güzelliğin. Alvaro de Campos, uykusuzluk. 221. Not Gerçekten sempatik dizeler yazmaktayım. Söyleyecek bir şeyim olmadığını söyleyen dizeler. Bunu söylemekte ayak direyen dizeler. Dizeler, dizeler, dizeler, dizeler, dizeler. Ama çok dize. Ve bütün hakikat, bütün hayat. Onların ve benim dışında. Alberto, Kairo, sürülerin çobanı. 222. Not. Samimiyet sanatçının yenmesi gereken büyük bir engeldir. Fernando Pessoa, Edebiyat ve Estetik üzerine sayfalar. 223. Not. Her gördüğümüzü hep ilk kezmiş gibi görmeliyiz. Çünkü gerçekten de onu ilk kez görürüz. Alvaro de Campos Ustam Kayron anısına not. 224. not Ah! Görmek bende cinsel bir sapkınlıktır. Alvaro de Campos Zafer şarkısı. 225. not Antonius ile Epithalominum benim şiirlerimin arasında açıkça müstehcen denebilecek iki şiirdir. Bu türden bir unsur kişiden kişiye önemi değişse de hepimizde bulunur. Bu unsur pek az var olsa bile kimi üstün zihinsel süreçleri etkilediğinden bunu fazlasıyla doğru ifade etme şeklindeki basit yönteme başvurarak bu unsurdan kurtulmaya iki şiirde de karar verdim. Bu şiirleri neden İngilizce yazdım bilmiyorum. Joe Kaspar Simonsa Mektup 226. Not Bir motorun dişleri arasında ölebilirim. O nefis kendini bırakma hissiyle sahip olunan bir kadının hissettiği Kazanlara atın beni, tren raylarına koyun beni, teknelerde dövün beni, Bir makineden diğerine maşozizm, bilmem hangi modernliğin sadizmi, ben ve gürültü patırtı. Alvaro de Campos, Sefer Şarkısı 227. Not Hiçbir ruh benimki kadar sevgi dolu ya da müşfik, benimki kadar nezaketle, duygusallışlıkla, şefkati ve sevgiyi ilgilendiren her şeyle bu kadar dolu değildir. Ama benimki kadar yüzüstü bırakılmış bir ruh da yoktur. Mahrem Sayfalar ve Öz Yorum İngilizce 228. not Kahrolsun kalp estetikleri, zihnim berrak benim. Lanet olsun, zihnim berrak benim. Alvaro de Campos Atsız şiir 229. not Her dize bir sonraki gün yazılır daima. Alvaro de Campos Uykusuzluk 230. Not Şair bir taklitçidir. Öyle kusursuz taklit eder ki sonunda acının taklidini yapmak düşer ona. Gerçekten hissettiği acının. Fernando Pessoa. Özruhsal Yası. 231. Not Yalnızsın, kimse bunu bilmiyor. Sus ve aldat. Ama aldatıcı görünmeden aldat. Asla umma sende daha önce var olmayan bir şeye. Herkes kendisiyle hüzünlüdür. Güneş senindir. Güneş varsa dallar, eğer dalları arıyorsan şans, eğer şanssa sana düşen. Ricardo Reis, Hatsız Şiir 232. Not Ara sıra mutsuz olmak gerek, doğal olabilmek için. Alberto Cairo, Sürülerin Çobanı 233. not. Yeryüzü gökyüzünden yaratılmıştır. Yalanın yuvası olmaz. Asla kimse kaybolmadı. Her şey hakikat, her şey yol. Fernando Pessoa. Açs şiir. 234. not. Taklit etmek kendini tanımaktır. Alvaro de Campos. Muhit. 235. not. Yavaş yavaş kişilik değiştiriyorum. Yeni kişilikler yaratma, taklit etmenin, dünyayı anlamanın ya da dünya anlaşılabilmiş gibi yapmanın yeni tarzlarını yaratma yeteneğimle zenginleşiyorum. Evrim burada olsa gerek. Adolfo Casio, Mantorea'ya mektup, 1935 236. Not Her an yeniden doğa, doğuyor gibiyim, dünyanın ezeli yeniliğine. Alberto Cairo Sürülerin Çobanı 237. Not Evrilmiyorum, yolculuk ediyorum. Adolfo Pesas Monterey Mektup 1935 238. Not Vücut giysilerin gölgesidir, senin o derindeki varlığını örten. Fernando Pesio Erginleme 239. Not kendi varlığımdan öylesine soyundum ki bana göre var olmak giyinmektir. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 240. Not Sıcaklığı görünmez bir giysi gibi çıkarıp atmak istersin. Bernardo Suarez, Huzursuzluğun Kitabı 241. Not İklimler gibi tahayyül ediyorum bizi Üzerlerinde bir fırtınanın tehdidi Ama başka yerde patlayan Şeylerin boş enginliği Gökyüzünde ve yeryüzünde mevcut büyük unutuş Bernardo Soares, Huzursuzluğun kitabı 242. not Rüzgar esiyor Önce boşlukta bir ses Bir deliğin içinde mekan esintisi Havanın sessizliğinde bir eksiklik Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 243. Not Fırtına, kaygı orada hemen. Sessizlik aniden kesti soluk almayı. Bilincim sadece mürekkep lekesi görüyor kağıdın üzerinde. Bernardo Soares, Huzursuzluğun Kitabı 244. Not Nevton'un binomu Milos Venüs'ü kadar güzel. Sorun şu ki pek az insan bunun farkında. Uu dışarısor rüzgarlı. Alvaro de Campos atsız şiir. 245. Not. Bugün bir şimşek parlaklığıyla gözlerimi kamaştırdı. Ben doğdum. Mahrem sayfalar ve özüyorum. 1914. 246. Not. Hayır. Hiçbir şey istemiyorum. Söyledim size, hiçbir şey istemiyorum. Sonuçlarınızla gelmeyin bana. Tek sonuç ölmektir. Alvaro de Campos. This bone revisited. 247. not. Yaşamak bir başkasına ait olmaktır. Ölmek bir başkasına ait olmaktır. Yaşamak ve ölmek her şeydir. Ama yaşamak başkasına dışarıdan ait olmakken ölmek içeriden ait olmaktır. Bu ikisi birbirine benzer. Tek fark, hayat ölümün dış tarafıdır. Alvaro de Campos Muhit 248. not Ölüm yolun dönemecidir. Ölmek bir daha görünmemektir sadece. Fernando Pesu Asıl Şiir 249. Not Yaşamaya cüret etmektense yazmalı. Oysaki yaşamak güneşin altında muz satın almaktan başka bir şey değildir. Güneş ve satacak muz var oldukça. Bernardo Suarez Huzursuzluğun Kitabı 250. Not Ben ölürsem kimse beni özlemez. Dünden beri şehir değişti. Demez kimse. Alvaro de Campos, 14 Ekim 1930 251. Not Denize açılmak şarttır, yaşamak değil. Yaşamak şart değil, şart olan şey yaratmak. Mahrem sayfalar ve öz yorum.